Size gerici diyorlar. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi Üstad diyor ya bazı geriden gelenler yüz bin devir ileride. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sanıyorlar. Alçaldıkça tabana. Onlar alçalıyorlar. Yükseldik zannediyorlar. İlericilik dedikleri nedir onlar? İslam neyi söylediyse zıddına gitmeyi. Hakikat dediyse masala saplanmayı. Onlar kendileri adına doğru kabul ederler. Yüzyıllık rotaları budur. Oradan giderler. Şimdi bakın ben geleceğim Neyi anlatıyorum ben? Kur'an-ı Kerim diyorum. Sünnet-i Seneye diyorum. Peki bu noktada bu millet iki cihan devleti çıkarmış. Biri Selçuklu, biri Osmanlı. Ve bu ümmet bu çizgide 15 asırlık İslam tarihini, 13 aslında cihana hakim olmuş. Bu kitapla yapmış. Peki bu hakimiyet yıllarında nasıl olmuş? Mimaride Sinan'ı çıkarmış. Sanatta bakisi, fuzulisi var. Siyasette Yavuz'u var, Fatih'i var, Salahaddin'i var askeriyede. Öte tarafta denizde Barbaros'u var, askeriyede Barbaros'u var bütün bu alanlara bakıyorsunuz. Matematikte Ali Kuşçu'su var. Tıpta Biruni'si var. Fizikte, matematikte baktığınız zaman Cezelisi var. Patının insan, kadın, insan mı, hayvan mı bunu tartıştığı zamanlar düşünen adamları atın ağzında kaç tane diş var onları sayalım diyenleri engizisyonda iide ama mahkum ettikleri zaman Müslümanlar buradaydılar. Şimdi Kur'an-ı Hakim sünnet seniye deyince gericilik diye bağıranlar, yobaz diye bağıranlar, mürteci diye bağıranlar. Şimdi soruyorum onlara senin 100 yıllık ilericilik dediğin o tarihin içerisinde 100 yılda Kur'an'ı kapatalım, kadını açalım dedikleri o yüzyılın içinde bir Barbaros var mı? Bir Baki var mı? Bir Sinan, bir Yavuz, bir Fatih, bir Biruni, bir Ali Kuşçu, bir Cezeli var mı? Çıkarabildiler mi? Çıkaramazlar. Çıkaramayacaklar. Bunların bütün yaptıkları batıdan kobya almak. İnkılap dedikleri şapka, eldiven, masal o kadar işte. Elhamdülillah. Onlara göre gericiğim. Neden? Kur'an-ı Kerim'e dönelim diyorum. Sünnet-i Seniye'ye dönelim diyorum. Ama tarihe baktığınız zaman fikir namusu olan adamlar hep geriye dön demiş. Koçu Bey 4. Murada ıslahat risalesinde dön Yavuz'un Fatih'in dönemine demiş. Mevlana Resulullah Aleyhisselam'a Dönmenin arzu ve hakkında Tolstoy'da bile o var. Yani batının Zirvede kabul etmiş olduğu akıllar Orada bile Resulullah Aleyhisselam bir soluklama var. Dante'ye baktığın zaman İlahi komedyada Batı kültüründe Hristiyanlık kültüründe Araf yok. Nereden almış? İslam'dan almış Ayaklamış. O bile kapıyı kapattığı zaman Resulullah Aleyhisselam'a şakirt oluyor. Kantında, Dekart'ında İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'den araklama var. Sayfalar dolusu almış. Peki bunların dünyasında Gazali var mı? Bilirler mi? Tanırlar mı? Tanmazlar. Bilmezler. Bilemezler de. Gazali'yi tanımak öyle birinci sınıf akla nasip olur. Batı'ya mahkum olanlara Gazali'yi anlamak, tanımak nasip olmaz, olmayacaktı. Elhamdülillah. Onların anladığı manada geleceğim. Ama bazı geriden gidenler diyor üstad, yüz bin devir ileride. Atlar kulvarlarında dönerken bazen on devir ileride olur ama ikinci devirde olan atın gerisinde olur. Elhamdülillah. Bizim her şeyimiz, fikrimiz, sanatımız hepsi Kur'an-ı Hakim'den, Sünnet-i beslenir. Hepsi orijinaldir. Hepsi İslam'a aittir. Dolayısıyla aramızda onlarca tur farkı var. Onlar batının kuyruğuna yapışmışlar, gidiyorlar. Bakalım nereye kadar giderler? Batının gittiği yere. Sosyalizma çöktü. Bir zamanlar onun arkasına geçmişler, imana, İslam'a, Kur'an'a saldırıyorlardı. Şimdi kapitalizmanın, liberalizmanın arkasına geçmişler, Allah Teala'nın diniyle savaşıyorlar. Mevlana Hazretleri anlattığı bir hikaye var. Deve gidiyor, bir fare bir yerde koparıyor, devenin ipini kesiyor. Öndekiler gidiyorlar, arkadaki develer fare hangi deveyi kopardıysa, ipini kopardıysa onu takip ediyor. Öndeki deve bir fareyi takip ediyor. Neticede arkadakiler de ona uymuşlar. Bir noktaya kadar geliyorlar, fare deliğine giriyor. İp oraya fare gittiği kadar gidiyor. Arkadaki onun çektiği, farenin çektiği deve oturuyor. Arkadaki bütün develer de oturmuş oluyor. İnsan böyledir. Eğer bir ideolog yayı taklit eder, Allah'ın düşünmek için yaratmış olduğu o beyni düşünme faaliyetlerini kaybederse her şeyini bırakır, her şeyini terk eder. Niçin terk ettiğini, neden böyle bir hayatı yaşadığını bilmez. Yani ben şunlara siz böylesiniz, ötekilere siz şöylesiniz demiyorum. Umum manada fikri taklide mahkum olanlar böyle bir yanılgın içindediler. Ne zaman uyanacaklar? Ölünce uyanacaklar.